Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil murselin Muhammedin ibni Abdillah Aleyhi aftarussalatu ve teslim Alemlerin Rabbi olan Allah-u Zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne Kendisine yakışmış olduğu şekliyle Kendisinin kendisini öldüğü gibi Sonsuz hamdü senalar olsun Yüceltilmeye layık olan, övülmeye layık olan, kulluğu hakkıyla hak eden, kendisinden başka hiçbir şekilde emredenin, yasaklayanın, yaratanın ve yönetinin olmadığı bütün noksan sıfatlardan yüce olan O'dur. Onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu ve yaratılmışların en hayırlısı olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Ehl-i beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek. Peygamberlerinin sünnetine sarılacak ve Allah'ın vahyini Allah'ın indirdiği gibi yaşanmış olmanın sıkıntısını çekecek bütün Müslümanlara allah Teala salat ve selam etsin. Bugün Allah nasip ederse, La ilahe illallah'ın şartları üzerinde duracağız. Çünkü bu söz, bir kimseyi Müslüman olarak Allah'ın katında Allah'a teslim olduğunu ifade eden ve bir kimsenin Allah'ın kulluğuna girişinin ifadesi olan bir söz olmasına ve bir insan la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur diyerek Allah'ın kulluğuna girdiğinin bilinciyle Allah'tan başka bütün ilahları ya da ilahlık taslayanları reddedip tek olarak Allah'ı birleyerek Allah'ın kulluğunu icra edeceğinin ifadesi olmasına rağmen bugün maalesef insanlar bu kelimeyi hakkıyla kavramış olmaktan, bu kelimenin hakkını vermekten, bu kelimenin şartlarından, bu kelimeyi ortadan kaldıran hususlardan bir haber bir durumda. Hatta öyle bir hale, öyle bir duruma gelmişler ki bunlar la ilahe illallah diyerek Allah'a kulluk etmiş olmanın gerektirdiği hususları yerine getirmekten ziyade bugün insanlar haramların içerisinde yüzmekte, Allah'tan bir haber bir yaşantı içerisinde kulluk etmekte, Allah'ı belirli zaman ve zeminlerde sadece hatırlamakta, belki de birçok şirk içerisinde yüzmekte olmalarına binaen kalkıp biz la ilahe illallah diyoruz ya deyip aslında bu işlemiş olduğu günahlara ve Allah'tan bağımsız bir hayat yaşamış olmalarına bu kelimeyi bir perde kılar duruma düşmüşler. Önceden yaşanmış olan dönemlerde ki biraz sonra bir parçada değineceğiz. Mürci'e diye nitelenen bir fırka vardı. Bu mürci'e fırkası ehli sünnet ve cemaatin zıddına onun özellikle itikattaki görüşlerinin tersine bir görüş ortaya koyan bir fırka idi ehl Sünnet'in ilk dönemi olan Selef alimlerinin yani tabiunun ve etba'u tabi'in döneminde bir fırka vardı ki bunlar ta Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında bildiğiniz gibi türemiş bir fırkaydı hariciler hariciler bir kimsenin büyük günah işlediği zaman kafir olduğunu söylerler ve büyük günah işleyenin ebedi cehennemde kalacağını belirtirlerdi onlar bu taraftan ifrata yönelmiş bunun tam zıttına da bir fırka türemişti ki o fırkada mürciye fırkasıydı. O mürciye fırkası ise aynı şöyle diyordu. Nasıl ki bir kafir ne kadar güzel amel işlerse işlesin, hiçbir şekilde cennete gidemeyecek ise aynı şekilde bir Müslüman la ilahe illallah dedikten sonra her ne yaparsa yapsın, her ne işlerse işlesin, hangi günahlara düşerse düşsün hiçbir şekilde cehenneme gitmez çünkü la ilahe illallah demiş ve yeter demişlerdi. Böyle bir düşünceye varmışlardı. Ehli sünnet alimleri ise o fırkayı sapık bir fırka olarak nitelemiş. La ilahe illallah'ın gereklerinin söz konusu olduğunu, özellikle bu gereklerin en başta gelen namaz olduğunu ve la ilahe illallah demiş olmanın Allah'a kulluk etmiş olmak için gerektirdiği başka şartları akabinde doğurdu Ve la ilahe illallah diyen kimsenin de bunlara uymuş olması gerektiğini söylemişlerdi Yani ne amelin terki kişi kafir yapar diye haricilere meyletmiş ehl sünnet dengeli bir yaklaşım olarak Ne de mürciye gibi la ilahe illallah de ne yaparsan yap gibi bir kanaate meyletmemiş İkisinin ortasında vahyin de Öngörmüş olduğu hayat şekliyle dengeli olan yöne etmişti. Bugün ise maalesef insanlar Mürciye kanaatine sahipler Hocalarından tutun da bunlar Mürcienin la ilahe illallah dedikten sonra Kişiye başka artık hiçbir amel zarar vermez diyerek Hatta ve hatta kişiyi küfre sokan amelleri bile Meşru göster göstermek gibi bir çıkmaza düştüler Nasip olursa onu okuyacağız Onu işleyeceğiz yaşamış olduğumuz çağ tevhidin şirk ile sünnetin bidat ile ehli sünnet ve cemaat kanaatinin mürciye ve diğer sapkın fırkaların öğretileri ile karma karışık bir hal aldığı insanların dinleri adına bildiklerinin atalarından gördüklerinin ötesine geçmediği ve ilmin arka plana alındığı dolayısıyla her bir çıkmazın diğer bir çıkmazı kaçınılmaz kıldığı gerçeğin alt üst edildiği bir dönem. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ehli i sünnetiz diyen insanlar Mürciye kanatına sahip Siz ehli sünnet ve cemaatin görüşünü ortaya koymanıza rağmen Sizi sapık, sapık bir fırka olmakla suçluyorlar Öyle bir dönem ki tevhidle şirk karışmış La ilahe illallah diyen insanlar bir bakıyorsunuz Allah'ın sıfatlarını başkalarına vermişler gerek hükümde gerek yardım etmede gerek itaat etmede gerek yardıma çağırmada bütün bu sıfatlarında Allah'a ortak koşmuşlar Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen kafirleri bile itaat edilesi bir konuma sokup bu şekilde insanları şirke sürüklemekteler ama siz Allah'ın birliğini Allah'tan başka ilah olmadığını dile getirdiğiniz zaman sizi sapmakla suçluyorlar ve bugün insanlar sünnetle bidatı Alt üst etmişler Namazlarındaki tesbihatlarından tutun da Birçok amellerinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Uygulamasına zıt çok açık bir şekilde Amel işlemiş olmalarına rağmen Yani bid'atla amel etmelerine rağmen Kendilerini sünnet ehli zannedip Siz Delilleri ile beraber Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Uygulamış olduğu ameli bildirdiğiniz zaman Sizi bid'atçı diye suçlamaya kalkıyorlar Böyle ki karma karışık bir dönem olmuş ve insanlara dinleri hakkında sorun gerçekten bildikleri sadece babalarından ve atalarından gördüklerinden ibaret. Çünkü insanlar hakikaten ilimden uzaklaşmış, ilim misyonunu kaybetmiş, ilme yönelen insanlar azalmış, ilme yöneldiği zannedilen insanların çoğu da maalesef onun sırtından dünyalığı kazanmak gibi bir çıkmazla zaten ilmin ruhunu ve ilmin özünü hiçbir şekilde nasiplenmemişler. İnsanların basmakalıp bilgilerle mahiyetini yok ettikleri, bir dönemde birilerinin hayatına mal olan ve peygamberlerin kendisi uğruna gönderildiği tevhidin ifadesi olan la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur hakikati de maalesef mahiyeti yok edilmiş ve gerçek mahiyeti unutturulmuş hakikatlerin başında geliyor ki la ilah illallah bütün peygamberlerin uğruna gönderildiği bir dava yani Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu gibi neydi? Velav kad ba'asna fi kulli ummetin rasulan en a'budullaha ve Biz şimdiye kadar her bir topluma ne yaptık diyor Rabbimiz? Elçi gönderdik. Peki o elçilerin gayesi neydi? En <gülüyor> a'budullaha bu التاغوت Allah'a kulluk edin ve tagutlara kulluktan kaçının. Yani la ilahe deyip bütün tagutları reddedin, illallah diyerek Allah'a kulluk edin. Ve yine Allahu Teala ne diyordu? Vamma ersalna min qablike min rasulin illa nuhi la illa Biz her bir peygambere mutlaka şunu vahyetmişiz. Allah'tan başka benden başka ilah yoktur ve sadece bana kulluk edeceksiniz Bana boyunayacaksınız benim öğretilerim doğrultusunda hayatınızı şekillendireceksiniz Ve benim emirlerime tabi olacaksınız diye bütün peygamberleri gönderdik O yüzden tarihin içerisinde la ilahe illallah büyük bir rol oynayan başlı başına hiçbir şekilde değişmeyen bir kelime Allahu Teala ne buyuruyor Yüsabbitullahullezine amanu bil kavlis sabit fi'l hayati dunya bi'l ahireh. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında ne yapar? Sabit olan söz ile sabitler. Yani bir kimsenin hem dünyada ayağının kaymaması, hem ahirette kaybedenlerden olmaması için sabit olan yani hiçbir zaman değişmeyen la ilahe illallah sözüne sabit kalmalı ki Allahu Teala onu sabit tutsun. Ama dediğimiz gibi bugün öyle bir çıkmaz içerisinde insanlar Mürciye kanaatine sahip olmuşlar ki la ilahe illallah deyip Allah'a boyun eğeceği yerde işlemiş olduğu günahları örtbas edebilmek için la ilahe illallah diyoruz ya kafir miyiz diyerek bu sözü tam aksine perde kılmaktadırlar. Böyle bir çıkmaz içerisinde bugünün insanları. Öyle ki bir insana yaratılmışlar içerisinde aktif ve etken bir duruşa sürükleyen ve dolayısıyla sadece Allah'a kulluk etmenin gerektirdiği bilumum lazımı gayrimü farık gereği yani olmazsa olmazı yeryüzünde var olan tüm ilahların ilahlığını ret ve tağutlara karşı mücadele ile hayatın tamamını tüm alanını Allah'a vermenin ve bu gerçeğin altına imza atmanın bir ifadesi olmasına rağmen La ilahe illallah Bugün insanların hayatında hiçbir değişikliğe neden olmayan Ve hatta her türlü küfür, şirk ve isyana rağmen Hiçbir aktivitesi bulunmayan, edilgen, pasif bir nesne mahiyetine büründürülmüş Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke müşrikleriyle karşılaştığı zaman onlara Kulu la ilahe illallah tufluhu diyordu La ilahe illallah deyin ve kurtulun Hatta bir gün geldiler dediler ki ey Muhammed Aramızda sorunlar çıkıyor Çocuklarla babalarının arası ayrılıyor Artık şu sorunları bir çözsek Bir kaldırsak olmaz mı Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara dedi ki Ben size aramızda bir tek kelime var Onu söyleyin Bunlar çözülecek ve hatta diyordu ki Resulullah onu söyleyin Allah sizi hem Araplara hem de Acemlere hakim kılacak Yani bu söz Sizi söz sahibi kılacak Dirilişe götürecek bunun Mekke müşrikleri dediler ki neden olmasın hatta böyle tabiri caizse ağızları açılırcasına söylediler çünkü o günün toplumunda Arap toplumu da dışlanan bir toplum Mısır tarafında tıp ilmi ilerlemiş Farslarda İranlarda kültür yine ilerlemiş şu anki dönemin birinci dünya ülkeleri diye güya nitelenen ülkeler seviyesinde olup o gün Arap toplumunu bedevi okuma yazması olmayan toplum diye dışla, dışlıyorlardı Resulullah'tan bu sözü duyunca onlar sana bir tane değil on tane kelime kurban olsun dediler söyle bunun üzerine Resulullah aleyhiatu vesselam ne dedi gu la ilah illallah tuflihu Allah'tan başka ilah yoktur deyin ve kurtulun ama o günün müşrikleri o Ebu Cehili o ebu lehebi onlar Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın ağzından bunu duyunca ne dediler dediler ki bu çok ağır bir söz hemen elbiselerini üzerlerine attıkları gibi evi terk ettiler. Yani o Mekke'nin müşrikleri la ilahe illallah dedikleri zaman Allah'tan başka ilah yoktur dedikleri zaman Her şeyin her emrin Allah'ın olacağını Hayatın tamamına hükmedenin Allah olacağını Ve Allah'ın kulluğunun dışında insanın insanlara emretmek gibi bir salahiyetin olmadığını çok iyi biliyorlardı O yüzden Ebu Leheb ne diyordu? Ebu Leheb Hazreti Ali'ye diyordu ki Ey Ali vallahi ben biliyorum ki Muhammed haktır Vallahi ben biliyorum ki cehennem ve cennet haktır ama gel gör ki Mekke'nin suyu bizde, Kabe'nin suyu bizde, o günün Kabe'sinde suya sahip olmak, zemreme sahip olmak demek Mekke yönetiminde el almak demekti, o yüzden onun işine gelmiyordu, bugünün müşrikleri de aynı ama bugünün Müslümanlar La ilahe illallah şuurunu bilmedikleri için Bugünün kafirleri de kolayca La ilahe illallah demelerine rağmen Mekke müşriklerinden daha büyük bir küfür içerisindeler. Ama Müslümanlar bu kelimenin mahiyetini yitirdiler O yüzden bu kelime Önceden bir bilal Habeşi'yi Bütün bir Mekke Zalimler tabakasına karşı ayağa kaldıran bir ifade iken Ebu Zer gibi bir eşkıyadan Sahabe üreten bir kelime iken Kız çocuğunu diri diri toprağa gömen bir Ömer'den Halife Ömer, Adil Ömer çıkartmasına rağmen Ve o günün toplumunda dışlanmış, terk edilmiş, beğenilmeyen Kendileriyle oturulup kalkılmayan Arap toplumunun O vatandaşlarını Dünyanın sonuna kadar yaşayacak insanlar için birer gözde kılan ki bugün sahabe dediğimiz zaman arkasından radiyallahu anh diyoruz Allah ondan razı olsun diyoruz öyle bir hale getiren bu kelime bugün hiçbir şey ifade etmiyor çünkü bugünün toplumu mürciye fırkasının kişi la ilahe illallah dedikten sonra hiçbir amel zarar vermez diyerek adeta bu sözü Allah'a isyana bir köprü hale getirmesinin bir sonucu bu hale geldi devam ediyoruz İnsanları bu çıkmaza iten unsurlardan hatta en önde gelenlerinden biri de mürekkep yaladığı iddia edilen bir takım zevatın, zatların bu kelimeyi ehli sünnet ve cemaat anlayışı çerçevesinde değil de mürciye ve cehmiye gibi sapık fırkaların algılaması niteliğinde insanlara lanse etmeleri ve hakikatin üzerini gerek bilmedikleri gerekse dünyalık tamah ve sıkıntı çekmeme adına kapatmış olmalarıdır. Bir Bu mürciye fırkasından daha da sapık olan bir fırka var ki o da cehmiye fırkası. Cehmiye fırkası ise kişinin sadece kalbindeki itikadın önemli olduğunu, kişi kalbinden itikat ettik itti ed ederse Müslüman etmese kafir. Diliyle ister la ilahe illallah desin, isterse demesin, o kişi Müslümandır diye imanı ve küfrü sadece kalbe has kılan bir şey, bir e, ifadeyi, bir düşünceyi ortaya koyan bir fırka. Bugünün insanları da aynı. Yani bir bakıyorsunuz bazılarından açık küfür alametleri, insanı kafir yapan açık ifadeler ortaya konulmasına rağmen hala adam kalbinden inkar ediyor mu diyerek cehmiye kanaatiyle Allah'ın dinine karşı insanların lavaballeşmesini ne yapıyor? Sebep oluyor ve buna ön ayak oluyor. İşte bu küçük çalışmamızda ki bu yazmış olduğumuz 3 sayfalık çalışmada detayına girmeden Sadece dil ile La ilahe illallah demenin yeterli olmadığını Delilleri ile zikretmeye Gayret edeceğiz Kalp ile itikat Yani kalp ile inanmak inanç ee, sahibi olmak Dil ile tasdik etmek Yani dil ile de onu dile getirmek Ve azalar ile de Yani organlar ile de amel etmiş olmak Olan imanın ikamesi için gerçekleşmesi için Kişinin La ilahe illallahın şartlarından Bazılarını Burada zikretmeye gayret edeceğiz Bunlar tamamı değil sadece küçük bir çalışma Olarak işleyebilmek için hazırladıklarımız Bunlardan bir tanesi La ilahe illallah'ın şartlarından Bir tanesi tağutu Tekfir ederek reddetmek Tağut azgınlaşmış olan demek Haddini aşmış olan demek Yaratıldığı halde Sanki Allah Celle Celaluhu gibi insanları yaratmış da onlara emretmek ya da onlara yasak koymak ya da onları şekillendirmek ya da onları kendisine kayıtsız itaati almak gibi ilahlık sıfatını üzerinde görerek Allah'ın sıfatlarından herhangi bir tanesini kendisinde gören kimse, kişi, kuruluş ya da nesne hiç fark etmez ya da kurum bütün bunlar tağutturlar ve bir kimsenin la ilahe illallah diyerek Müslüman olabilmesi için bunu tekfir etmesi Reddetmesi ve kafir Olduğunu dile getirmiş olması Şarttır aksi takdirde istediği kadar la ilahe illallah Desin kişinin imanı Gerçekleşmiş olmaz Bir kimsenin iman etmiş olabilmesi için Yaratıldığı halde sanki Yaratanmış gibi yaratılanlar üzerinde Tahakküm hakkını elinde Bulundurduğunu iddia eden haddini aşan Allah'tan başka kayıtsız itaat edilen yardıma çağrılıp medet umulan hükmüne başvurulan mutlak hedef edinilen Allah'tan bağımsız yani Allah'ın emrine muhalif ve Allah'ın emrini gözetmeksizin emirler ya da yasaklar koyan yani Allah içkiyi helal e, haram kılmasına rağmen işkiyi helal kılan Allah celle celaluhu zinayı haram kılmasına rağmen zinayı helal kılan, faizi haram kılmasına rağmen faizi helal kılan devam edebilirsiniz. Bu şekilde emir ve yasaklar koyan her türlü tağutu yani haddini aşanı ve ilahlık taslayanların reddetmek ve kafir, müşrik olduklarını bilerek onlardan uzaklaşmaktır. Bunu yapmayan kimse la ilahe illallah dese de iman etmiş olamaz. Çünkü bir önce dile getirdiğimiz gibi bunlar Allah'ın sıfatlarıdır. Rabbimiz Celle Celalühü ne diyor? "Ve mahteleftum fi şey'in fehukmuhu ila Allah." Siz her neyde ihtilaf ederseniz fehukmuhu ila Allah. Onun hükmü Allah'adır. Allah istediği gibi hükmeder. "Ve la muakkibele hukmih." Ve Allah'ın hükmünün akabinde de hüküm koyacak yoktur. Ve Rabbimiz ne diyor? Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki inil hukmu illallah. Hüküm koymak, emir ve yasak belirlemek sadece Allah'ın sıfatıdır ve yine ne buyuruyor? Vala yushriku fi hukmihi ahada ve hükmünde de hiç kimseyi kendisine ortak koşmaz. Demek ki Allah'tan bağımsız bir şekilde hüküm koyanlar kendilerine Allah'a ortak koşan ilahlardır, ilahlık taslayanlardır ve bir kimsenin Müslüman olabilmesi için onu tekfir etmesi, kafir olduğunu bilmesi, ondan uzaklaşması, ona karşı sevgi duymaması ve ona düşmanlık göstermiş olması, kalpten buuz etmiş olması nedir? Şarttır. Zira Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim ki tağutu Azgınlaşanı reddederek Allah'a inanırsa Kopması söz konusu olmayan Sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır Bakara suresi 256. ayet Bu ayetteki kopmak bilmeyen kulptan kasıt ilim ve tefsir ehlinin dediği gibi La ilahe illallah'tır Rabbimiz ne diyor Feme yekfur bit tağuti Her kim ki tağutu inkar eder de Ve yu'min billahi Sonra Allah'a iman ederse fakat istemsike bil urvetil işte o kişi kopmak bilmeyen sağlam kurpa sarılmıştır. Yani o kopmak bilmeyen kişi hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa yönlendirecek olan sağlam kulp la ilahe illallah'tır. Ona yapışmanın iki tane şartı var bu ayette Rabbimiz bildiriyor. Ney? bit taguti. Her kim ki tagutu inkar ederse. Bu da nedir? La ilahe'deki işte la ilahe illallah'daki La ilahe kısmıdır Çünkü la ilahe ilah yoktur demektir Reddetmek demektir Tanımamak demektir Ve alakayı kesmek demektir Ve yu'min billahi Allah'a iman ederse işte bu da nedir İllallah La ilahe illallah'dır ki illallah'tır İşte sadece Allah vardır demektir O yüzden tağutu reddetmeyen kişi Ne yapmış olamaz La ilahe illallah kulbuna sarılmış olamaz İstediği kadar diliyle tekrar etsin Ayetten açıkça anlaşıldığı gibi Tağutu reddetmeyenin Sapa sağlam kulpa sarılmış olması Mümkün değildir La ilahe illallahı dile getirecek olsa Dahi kendisine fayda vermeyecektir Peygamberimiz de Aleyhi salatu vesselam İmam Müslim'in rivayetinde şöyle buyuruyor Bir hadiste La ilahe illallah diyen Ve Allah'ın dışında kulluk Mutlak itaat edilen ibadet edilenleri tekfir yani reddeden kimse Malını ve kanını korumuştur Hesabı da Allah'a aittir Hadisten de anlaşılacağı üzere Tağutları ve kulluk edilenleri reddetmeyen Tekfir etmeyen Onların kafir olduğunu bilerek onlardan alakayı kesmeyen Malını ve canını koruma altına Almış olması söz konusu değildir Mal ve canı koruma altına Almış olmak demek kişi Müslüman olduğu zaman İslam'ın Savaş hükmünde olan topraklardaki insanlarda olduğu gibi malı ve canı heder edilecek durumda değildir. Müslüman olan kimse bundan uzaktır ve hadiste de Resulullah ne diyor? Her kim ki la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında itaat edilen, boyun eğilen, kayıtsızca emrine uyulan taudları reddederse Onları tekfir ederse işte o kişinin malını canını korumuştur. Yoksa la ilahe illallah dediği halde bunu yapmayanların malları ve canları korunmuş değildir. Hadisten bu çok açık bir şekilde ortaya çıkar. Velev ki dili ile yüzlerce kez tekrar etmiş olsun. Çünkü tağutu reddetmeyenin la ilahe illallah demesi iki zıt şeyi bir arada tutması gibi abestir. Bir kimsenin hem oturan hem ayakta duran olduğunu iddia etmesi gibi. Yani... Ben hem oturuyorum hem de ayaktayım Ben şu anda hem içerideyim hem de dışarıdayım Ben hem e, küçüğüm hem büyüğüm Ben hem e, ıslam hem kuruyum Ben hem uzunum hem kısayım Bunlar ne kadar saçma ise Bir kişi la ilahe illallah dediği halde tautu reddetmiyorsa Bu da o kadar saçmadır Çünkü iki zıt şeyi bir arada birleştirmiş demektir tağutu reddetmenin mahiyetleri de vardır ki yeri burası değildir demişiz ki e, o apayrı işlenmiş olması gereken bir ders peki la ilahe illallah'ın şartlarından başka ne var bir tanesi de ilim yani bilmek dediğinin hakkında bilgi sahibi olmak ne söylediğini bilmek Allah celle celaluhu bakın şöyle buyuruyor fe'lem ennehu la ilahe illahu Allah'tan başka ilah olmadığını ne yap bil Burada bil emri var yani bilgili olmak emri var ve yine Müslüm'ün rivayetinde Resulullah aleyhissalatü vesselam bakın şöyle diyor Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer Her kim ki Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer Hadisten anlaşılacağı gibi Allah'tan başka ilah yokturu bilmeden mahiyetini kavramadan ölenler için cennet yoktur 40-50 senelik hayat yaşamış olmalarına rağmen La ilahe illallah demek ne demektir diye kendilerine sorduğunuzda En iyi bileninin Allah'tan başka yaratıcı yoktur şeklinde yanlış bir cevap vererek Ve arkasından da ekleyerek ki bilmediğini aslında gizliyor Yahu işte Allah'ın emirlerini yapmak, içki içmemek, iyi insan olmak, kalbini temiz tutmak gibi Yuvarlak cevaplarla geçiştirmeleri de bunun açık göstergesi Bugünün insanlarına gerçekten bir sorun La ilahe illallah ne demek diye Ben kendim Hakikaten kendi tecrübemle e, Açıkça ifade ediyorum ki 40-50 yaşında olmasına rağmen La ilahe illallah nedir bana söyle dediğim zaman En iyi bileni Allah'tan başka yaratan yoktur diyor O değil diyorum bu sefer diyor ki Ya işte insan olmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kötülük yapmamak insanları aldatmamak gibi Yani böyle aslında bilmediğini gizlemeye çalışıyor Çünkü gerçekten bilmiyorlar yani 30 40 50 sene la ilahe illallah demelerine rağmen ve dediklerini iddia etmelerine rağmen bu kelimeyi bilmiyorlar. Ve Resulullah Aleyhissatu vesselam bilmeyi şart koşuyor. Allahu Teala Celle Celaluhu da ne diyor? Fealem ennahu la ilahe illahu. Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Ve bugünün insanların bu durumu gerçekten çok açık bir şekilde ortada Hatta ve hatta devam ediyoruz ki Hatta ve hatta insanlara hocalık namı altında dini öğretenlere sorun bunu Yani la ilahe illallah ne demektir diye Ve Allah'tan başka ilah yoktur demelerin akabinde de Onlar bunu bu şekilde söyleyebilirler İlah ne demektir diye ekleyin bir sorun ki o hoca denilen insanların hepsini kastetmiyoruz tabii ki ama genelini azımsanamayacak kadar çoğunluğuna ilah ne demektir diye ekleyin. Onların bile azımsanamayacak kadar çoğunluğunun ilah kavramını gereği gibi size açıklamaktan aciz kaldıklarını göreceksiniz. Ki ben buna şahidim. Adam e, mürekkep yalamış. Bir tane örnek veriyorum sadece ki örneklerim yaşamış olduğum bu aradaki tecrübeler gerçekten çok yaşaman nispeten. Adam kendisi ee, hatta üniversite bitirmiş insanlara eğitim öğretim hususunda e, iyi de bir makamda bulunuyor aktif bir de rol işliyor adam bana bakın konuşuyoruz birebir konuşuyoruz gece saat 3'e kadar en sonunda bana diyor ki ya hocam diyor ya kardeş diyor ya bu şirk dediğin şey nedir diyor subhanallah şirk dediğin şey nedir diyor yani ben bunu hakikaten anlayamadım adam oturuyor şirk kalkıyor şirk. yani bu nasıl bir şey Dedim ya sen bunu bari söyleme. Ki bu dediğimde samimiyetimle söylüyorum piyasada dinin sırtından geçinen hocalara hocalık yapmaktan da öte gerçekten onlardan da çok bilgili olan bir insandı. Bu insan bile tevhidin olmazsa olmaz şartı olan reddedilmesi gereken şirki tanımıyor. Ve onların bile gereği gibi açıklamaktan aciz kalacaklarını göreceksiniz. Bir şeyi hakkıyla bilmeyen onun cahili demektir. Bir şeyin cahili olan kimsenin ise O şeyi kalben itikat etmesi mümkün değildir Kalben itikad etmemiş Olanın ise isterse diliyle Tekrar ede dursun iman etmediğinde Ehli sünnet içinde ihtilaf söz konusu değildir. yani ben Mühendislik ne demektir bilmiyorum Yani mühendisliğin mahiyetini de bilmiyorum Bu yenir mi içilir mi Emeklilikten sonra mı yapılır? Akşam vakti hava serin olduğunda mı giyinilir? Bir mantomu nedir olduğunu bilmiyorum ben mühendisliğin. Dolayısıyla ben mühendisliğin mahiyetini bilmeyen bir insan olarak mühendisliğin kabulü ve reddi, mühendisliğin şartları ya da mühendisliği itikat edilmiş olmam, kattan bunu kabullemiş olmam mümkün mü? Mümkün değil bu. E, bugünün insanlara da la ilahe illallah'ın mahiyetini gerçekten bilmiyorlar ki itikat edinsinler. Ve bütün ehli sünnet Ve yine diğer sapık fırkalar da dahil olmak üzere En kötüsü de dahil olmak üzere Ne diyorlar Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için en az Ki cehmiye burada durur Kalbiyle itikad etmesi şart İyi de bir şeyi bilmeyen kimsenin kalbiyle itikad etmesi şart İtikad etmesi mümkün değil ki Ve bugünün insanları La ilahe illallah mahiyetini bilmiyorlar ki itikat etsinler Maalesef Bu kadar mahiyeti gerçekten ortadan kaldırılmış Bir hakikat bu kelimeyi dile getirenlerin ise yani la ilahe illallah diyenlerin ise bu kelimeden anladıkları da sadece Allah'ın yaratıcı ve rızıklandırıcılığı gibi bazı sıfatlarıdır. Yoksa dile getirenlerden bazılarına bu kelimenin gerektirdiklerinden diğer başkalarını söyleyin dile getirdikleri halde başka yönden kabullenmediklerini göreceksiniz. Allah'ın hükmü ve vaaz ettiği diğer hukukları gibi. Mesela adam la ilahe illallah dediği zaman zannediyor ki la ilahe illallah demek Allah'ın yaratıcılığını kabul etmek. İyi de bunu Mekke'nin müşrikleri de kabulleniyordular ki Mekke müşriklerinin rububiyette, Tevhitte bir sıkıntıları yoktu ki. Onlar da bunu söylüyordular. Ve ensael ta hum men Onlara sorsan ki ey peygamberim gökleri ve yerleri kim yarattı? O Mekke'deki müşrikler de diyecekler ki le yekulunallah. Allah diyecekler. Adam la ilahe illallah'ı bu zannediyor. O yüzden bunu söylediği halde ona desen ki ya bak la ilahe illallah Allah'ın emrine uymak demek. Sen ise Allah'ın emrinden uzaksın. Senin hanımın ise Allah'ın emrinden uzak. Senin çoluğun çocuğun ise İslam'la hiçbir alakası yok. Bu ne biçim la ilahe illallah demek deyince burasını kabullenmiyor. Çünkü la ilahe illallah'ta anladığı bu. Ya da buraya yazdığımız gibi Adam diyor ki ben Müslümanım demesine, ben Müslümanım demesine rağmen şeriata yani Allah'ın bildirmiş olduğu hayat tarzına karşıyım diyen acayip bir türün varlığı da bunun örneklerinden. Yani adama sorun la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Ama Allah'ın emirleri hakim olsun diyorsun. Hayır ben şeriata karşıyım. Diyor. İyi de bu şimdi la ilahe illallah buna ne kadar fayda verecek ki? Adam la ilahe illallah kavramamış ki. Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor ama La ilahe illallah diyor. Bütün bunlar La ilahe illallah'ı ortadan kaldırır. Çünkü bilmek kabullenmiş olmanın şartıdır. Ve bu kimse La ilahe illallah dediği halde buna Müslüman diyen kişi bu ameline rağmen olsa olsa ancak mürciye sapık fırkasının bir müntesibi olur. Evet şartlarından bir tanesi La ilahe illallah'ın şartlarından bir diğeri de özde ve sözde doğru olmak ve samimiyet sahibi olmak. Yani ihlaslı olmak. Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor her kim ki kalpten sadakat sadikan min kalbih kalpten sadakat ile ihlas ile özü ve sözü doğru olarak gereğince amel ederek ki bu sıdkın şartıdır çünkü Allahu Teala ne diyordu melekler o kimselere inerler onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler ve sonra dost doğru oldular melekler onlara iner diyor kimlere? Rabbimiz Allah'tır diyen ve sonra da dost doğru olanlara melekler iner de derler ki siz korkmayın size korku yoktur size üzüntü yoktur işte la ilahe illallah demek Allah'a kulluk edeceğine imza atmak ve bunun şartlarından bir tanesi de bunda sadık olmaktır, ihlaslı olmaktır, samimi olmaktır o yüzden Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki her kim kalpten sadakat ve ihlas ile Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik eder Allah ona ateşi haram kılar Ve yine diğer bir hadiste Resulullah aleyhisselatu vesselam diyor ki Müjdeler olsun size Ve siz de sizden sonra Gelecek olanlara müjdeleyin Neyi ki her kim Bakın kendisinde Sadık olarak diyor Resulullah Sadık olarak yani Sıdk ve sadakat ile gereğince amel ederek Allah'tan başka ilah Olmadığına şahitlik ederse Cennete girer bütün bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve ayetlerin ortaya koymuş olduğu hakikatleri görmezden gelip de Söylediğinin dahi farkında olmayan insanlara La ilahe illallah diyor ya yeter diyen o mürciye fırkasının müntesiplerine gerçekten duyurulur Onların kulakları çınlasın Onlar bu kelimeyi Allah'a kulluğun bir gereği olmak değil Allah'a kulluktan yüz çevirmiş insanların durumlarını meşru göstermek için kullanıyorlar Onlar ehli sünnetten uzaktırlar Zira Resulullah burada da sadık olmayı şart koşuyor. Bu hadisten de anlaşılacağı gibi her kim yalan, nifak, aldatmak, kalabalığa uymak, insanlardan kendisini korumak veya onlardan takılmış olmak için yani insanlar neyse ben de öyle olayım demek için sadakat ve samimiyet ve ihlas olmaksızın, gereğince amel etmeksizin la ilahe illallah derse bu sözü ona fayda vermez, cennete giremez. Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir hadisinde diyor ki kişi kabre konulur. Kabre konulduğu zaman melekler gelir ve ona sorarlar Rabbin kim, peygamberin kim? O da der ki benim peygamberim Muhammed'dir. Bu sefer melekler diyor ona sorarlar Muhammed kimdir? Muhammed kim? Bu seferdir o kişi der ki vallahi ben Muhammed'i tanımıyorum. Ama benim yaşadığım toplumda insanlar Muhammed diyordular ben de onların dediği gibi demiştim. Ve melekler onu alır götürürler diyor Allah Resulü. Öyle babadan dededen sağdan soldan duyup da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Diyen insanlara bir bakın Sen Müslüman değil misin Allah'tan kork ve namazlarını kıl Dediğin zaman adam yüzünü bile ekşitiyor Size karşı bu ne biçim la ilahe illallah Adama Allah'ın ayetleriyle Uyarı bile yapamıyorsun Allah'tan kork diyorsun adamı izzet bürüyor Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Ve izakıyla lehutteqillâh ona Allah'tan kork denildiği zaman ekazetul izze bir de bakarsın ki izzetlenir, büyüklenir, şereflenir. Burnunu diker. Sana karşı dayı kesilir. Fehasbuhu cehennem. Cehennem ona yeter. Onun hakkından cehennem gelir diyor Allahu Teala. Bu ne biçim la ilahe illallah ki samimiyet yok, ihlas yok ve gerçekten kalpten hiçbir destek görmüyor. Ha duy mu sağdan soldan o da dediğimiz gibi bunu özellikle tekrar ediyorum. O da dediğimiz gibi adama insanı cehennemin dibine götürecek amellerde geziyorsun. Bak Allah korusun. Seni küfre götürecek işler yapıyorsun. Allah korusun dediğin zaman kalkıp sana bunu bir bahane olarak ortaya koyuyor. Ben la ilahe illallah diyorum da diyor kafir mi olduk? Ben bunu diyorum Müslümanım yeter. Yani bu kelimeyle kendisini kandırıyor ve bu toplumun hali maalesef böyle olmuş. Halbuki ihlas ve samimiyet sahibi olmak şart. Evet bu La İlahe İllallah'ın şartlarından bir tanesi herhangi bir şek ve şüphe olmamak. Yani Allah Celle Celaluhu ne buyurmuşsa ona tabi olmak, ona teslim olmak, kalbin onda inan bulması yani onda doyuma ermesi, hiçbir burukluk duymaması. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben onun Resulüyüm. Bu ikisinde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Herhangi bir şüpheye Mahal bırakmaksızın Dikkat edin şart Hiçbir şüphe olmaksızın Bu iki şeyle yani La İlahe illallah Muhammedun Resulullah Allah'a kavuşursa Bir kul cennete girer Ama neymiş bakın La İlahe İllallah'ın Şartlarından bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi Bu iki sözde hiçbir şüpheye Düşmemek Bu iki sözün bu sözü söyleyen kimsenin bu iki sözün gerektirdiği hiçbir şeyde şüpheye düşmemesi ney? şartmış şayet şüpheye düşecek olursa istediği kadar diline dolamış olsun kendisine fayda vermeyecektir bu iki sözün gerektirdikleri arasında Allah ve Resulün emrettiği veya yasakladığı hiçbir şeyde şüphe duymamak var çünkü Allah Celle Cevbe böyle emretmişse böyledir ve teslimiyet şarttır bu da la ilahe illallahın Gereğidir Mirasta erkeğe iki pay verilmesine Dörde kadar evliliğe Süt kardeş haramlılığına İslam'daki köleliğe hat cezalarına Erkeğe ve kadına has hükümlere Vesaire vesaire Teslimiyet gösteremeyenlere Bunlara gelince içi buruklaşanlara Bunu tam içlerine yediremeyenlere La ilahe illallah ne kadar fayda verir ki Hem Allah'tan başka ilah yoktur diyecek Hem de Allah'ın hükmüne içi yatmayacak Aynen bugün bazılarının Müslümanız la ilahe illallah demelerine rağmen o münafıkların Allah'ın hükümlerini geçmiş zamanın hükümleri diye bugüne uygulanmayacak şekilde apaçık bir kafirlik içerisine girmeleri. Ama dediğimiz gibi bugünün hocalarına bir bakın bunlar mürcienin tellalları Allah'ın hükmünü beğenmeyenleri bile ne yapıyorlar? Ya la ilahe illallah diyorlar ya diye meşru görüyorlar. Evet la ilahe illallahın şartlarından başka bir tanesi yakin ve teslimiyet sahibi olmak Yani Allahu Teala'nın bir ve tek olarak tüm sıfatlarında isimlerinde ve kendisine has olan hususlarda ortağı bulunmadığına Rububiyette yani Rabliğinde ve uluhiyette yani ilahlığında ve ilahlığının gerektirmiş olduğu her bir hususta ortaksız olduğuna kanaat getirmek Ve yakin üzere olmak Zile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün bir rivayetinde bakın şöyle buyuruyor Her kim ki kalbi mutmain ve kanaat etmiş olarak Musteyginen bihe Her kim ki kalbi mutmain olarak ve kanaat etmiş olarak Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse Onu cennetle müjdele diyor Resulullah Ne diyor Efendimiz? Kalbiyle mutmain olacak ve kanaat edecek Yani Allahu Teala'nın emirlerine tam bir teslimiyet ve yakin sahibi olacak aklına zıt dahi düşse toplumuna zıt dahi düşse bir takım öğretilerine zıt dahi düşse onlardan vazgeçecek ve Rabbinin emrine teslimiyet gösterecek çünkü o yaratılmıştır ve Allah Celle Celaluhu yaratan olarak emretmiş ona düşende itaattir hadisten anlaşılacağı gibi kimde kalbiyle yakin üzere olmaksızın yani şüpheyle beraber tam bir teslimiyet Olmaksızın bu sözü söyleyecek Olursa cennete girmekle Müjdelenmek şöyle dursun Cennete girecek olan cennet ehli ile Dahi beraber olamaz Diline dolamış olsa dahi Zira bunlar kalbin amelleridir Yani sevmek Muhabbet duymak korkmak Tam bir e, Yakın sahibi olmak Tam bir teslimiyet içinde burukluk hissetmemek Yönelmek Yardıma çağırmak gibi bunlar kalbin amellerinden olup Bunlar imanın şartıdır Bunlar da olmazsa Şart kalkarsa Hükümde ne yapar ortadan kalkar Zira şart bir şeyin olmazsa olmazıdır Yani ben bugün bir tanesine Eğer yarın sen bana gelirsen Ben de öbür gün sana gelirim Diye bir cümle kullanırsan Yarın sen bana gelirsen nedir şarttır Yani şart ortadan kalkarsa hüküm ortadan kalkar netice ortadan kalkar Sen bana gelmezsen bana niye gelmedin diyemezsin gibi Eğer ki sen şu masayı buradan tutup öbür tarafa kaldırırsan bu şarttır ben sana 50 lira veririm Bu da hükmüdür sonuçtur neticedir şart ortadan kalkarsa neticede ortadan kalkar yani sen bu masayı oraya kaldırmazsan 50 lira benden bekleyemezsin. İşte efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Kalbiyle mutmain ve kanaat etmiş olarak la ilahe illallah derse onu cennetle müjdele. Demek ki öyle olmazsa cennetle müjdelenecek bir durumu yoktur. İstediği kadar la ilahe illallah desin. La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi de sevgi ve muhabbet. Yani Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. Yani insan hedef olarak Allah'ı e, bilmiş olması Allah'a yönelmiş olması Allah ve Rasulü Bir kişiye her şeyden daha sevimli olmadıkça Allah ve Resulü'nün emrini Yasağını ve isteğini Diğer her şeyin önüne ve üzerine çıkarmadıkça Kişi iman etmiş olamaz Yani herhangi bir hususta Eğer Allahu u Teala'nın emri varsa ve yine Resulullah aleyhisselatu vesselamın emri varsa bu hususta Müslüman olan Allah ve Resulünü sevmiş olmalı Allah ve Rasulun hükmünü ne yapmış olmalı en öne geçirmiş ona tabi olmuş olmalı ki bu da la ilahe illallahın şartlarındandır Aksi takdirde bunu yapmayan kişi eğer ki herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok severse o kimsenin la ilahe illallahı yerine getirmiş olması mümkün değildir Zira bugün bir bakıyorsunuz adam la ilahe illallah diyor bunu da dediğimiz gibi sadece kendisini savunacağı zaman söylüyor ama adama Galatasarayından, Fenerbahçe'sinden topundan filminden sinemasından boş işlerinden bir bahsedin bir bakıyorsunuz adamın yüzü açılıyor adamın yüzü gülüyor neşeleniyor. Ama Allah'a itaatten bir bahsedin Adam kaçacak fırsat arıyor Hemen işi çıkıyor Ve bunu da la ilahe illallah dediğini e, Size söyleyen kişi Yerine getiriyor Hani sen la ilahe illallah diyordun La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi Allah'ı daha çok sevmek ve Allah'ın hükmünün dışına hiçbir şey çıkarmamak. Bugün Allah adına bazı efendilerini ya da başka şeyleri de Allah gibi sevenler var. Kur'an ve sünnetin açık hükmüne zıt olduğunu, efendisinin zıt düştüğünü gösterdiğiniz halde adam efendini, efendisini eleştirme şöyle dursun size kükürüyor. Tabii ki insandır hatalıdır diyor söz olarak Ama fiiliyatında onu hatasız biliyor Öyle bir seviyor ki Onu aklından çıkarmıyor Sürekli onunla rabıta halinde Ona kulluk etmek durumuna kalıyor Ki bu da Allah hakkıyla sevmemek Ve sevgi şirkine düşmüş olmak demektir Zira Resulullah Aleyhisselatu Vesselam e, Hadisi almadan önce ayeti alalım Allah-u Teala şöyle buyuruyor İnsanlar arasında Allah'a çeşitli eşler koşanlar Yani Allah'a denk tutanlar Ve bu koştukları eşleri Allah'a denk tuttuklarını Allah'ı sever gibi sevenler vardır Oysa müminler en çok Allahı severler diyor Rabbimiz. Bakara Suresi 165. ayet ve Tövbe Suresi 24. ayete bakınız diye yazmışız. Fakat o yazıda kağıda sığmadığı için oraya yazmadık. Fakat burada işlemiş olmamızda herhangi bir beyiz yok. Allahu Teala Tövbe Suresi 24. ayetinde bir bakın ne diyor ve bunu bugünün mürci ellerine La ilahe illallah dedikten sonra Allah'ı hatırını almayan tağutların hükmüne başvuran, onların adını yayan, küfür sistemlerini dillerine dolayan, işi gücü haram olan, işi gücü azgınlık olan, Allah'a kulluk etmeyi aklına getirmeyen, elden ayaktan düştükten sonra sanki kandırırcasına Allah'a dönenlere gerçekten ithaf olunması lazım. Bakın Tevbe suresi 24. ayetinde Rabbimiz ne diyor? Kul de ki peygamberim onlara, İnkâne âbâukum eğer babalarınız ve ebnâukum, eğer oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiratukum aşiretiniz kabileniz sülaleniz ve envarun iktaraftumuha kazandığınız mallarınız ve ticaretum tehşavne kesadeha kaybolmasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinu terdavneha ve içerisine girdiğiniz zaman size huzur veren sevdiğiniz evleriniz villalarınız eğer bütün bunlar ehbe ilaykum min Allahi ve Rasulih ve cihadin fi sabilih eğer Allah'tan Allah'ın Rasulünden ve Allah yolunda cihad etmekten size daha sevimli ise yani bunlarla Allah'a itaat peygamber'e itaat ve Allah yolunda cihad etmek karşı karşıya kaldığında bunları daha çok seviyor ve bunlara meyil diyor Allahı Rasulü ve cihadı terk ediyorsanız ne yapın fe terabbesu bekleyin diyor Allahu Teala hatta yetiyallahu bi emri Allah emrini verinceye kadar yani Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin. Allahu Teala kimlere azap eder? Allahu Teala müminlere azap etmez? Demek ki bunları yapmak kişiyi imandan çıkaran hususlarmış. Allahu Teala korusun bizleri. Zira hemen akabinde Rabbimiz ne diyor? Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu ne yapmaz hidayet? etmez ki akidevi bir olay olduğu için fasık kelimesi de burada direkt küfrünü yapar ifade eder burada da geçtiği gibi nedir Allah'a kulluk etmenin yani la ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi de Allah ve Resulünü ve yine Allah yolunda cihadı bütün bunlardan daha çok sevmek ki bu aynı zamanda vel asr innel insane lefi husur diye bildiğimiz asır süresinde de Zaten bulunur ne diyordu Rabbimiz orada Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır İllellezine amenu Fakat şunlar kurtuluştadır kimler Amenu iman edenler İman etmek yetti mi hayır Ve amilus salihati Ve salih amel işleyenler İmanları doğrultusunda Salih amele meyledenler ve tevasav bil hakkı ve tevasav sabr hakkı tavsiye etmek ve hak yolunda sabretmekte de birbirleriyle yardımlaşanlar ki bu da işte cihattır zira cihat hakkın hakim olabilmesi için ortaya konulan her bir mücadeledir devam ediyoruz Allah'ın ve Resulünün daha sevimli olması ise dedik itaat etmek ve emirlerine tabi olmaktır Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin Ali İmran suresi 31. ayet Ne diyor Rabbimiz Ey peygamberim onlara de ki قُلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ eğer Allah'ı seviyorsanız Bakın La İlahe İllallah'ın şartına Bunlar ayettir Bunca ayeti Bunca hadisleri geçip de La İlahe illallah Cennet diyen Cennete girer diye Her türlü küfrü bile Meşru gösteren O mürcienin öğreticilerine Gerçekten hayret etmemek elde değil Zira Kur'an ve sünnette En En Dengeli görüşü yakalayabilmek için Bir mesele hakkında Kur'an ve sünnette varid olmuş bütün hükümleri Aynı anda işlemiş olmak Aynı anda değerlendirmiş olmak şarttır Ve ama onlar bu şekilde Yaklaşmışlar ve Rabbimiz ne diyor Ey peygamberim onlara de ki İn kuntum Allah Eğer Allah'ı seviyorsanız La ilahe illallah diyen kişi Allah'ı sevmiş e, Seviyorum demek istemiş olmaz mı Şüphesiz Yani ben Allah'ı sevmiyorum ama La ilahe illallah olacak bir şey değil. Zaten saçma bu. Dolayısıyla la ilahe illallah demenin şartı Allah'ı sevmek. E Allah'ı sevmenin şartı neymiş? Bakın Rabbimiz ne diyor? İn kuntum Allah, eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberim onlara de ki fetbiuni. Beni sevin, bana tabi olun. Benim Atmış olduğum adımlara tabi olun ki kumullah. Allah sizi öyle sevsin. Yani bir insanın Allah tarafından sevilebilmesi için şart budur. Peygambere tabi olmaktır. Allah'ın sevgisini kazanmış olmanın Kur'an ve sünnette Kur'an'da iki tane şartı vardır. Bakın bir tanesi budur. Peygambere tabi olmak. Allahu Teala peygamberin sünnetine tabi olmayanı vallahi sevmiyor. Çünkü Rabbimiz bu ayetinde Sevgisinin şartını ne diyor peygamberim? De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani bana uyarsanız Allah sizi sever. Şarttır bana uymak. Eğer şart ortadan kalkarsa sonuç ortadan kalkar dedik. Ve yine ikinci şart. Allahu Teala'nın sevgisinin ikinci şartı ne diyordu Rabbimiz? Ya İyihalazine emanu me yartedde min Ey iman edenler. Sizden her kim ki dininden dönecek olursa. Allah yepyeni bir topluluk getirir. Nasıl bir toplulukmuş bu bakın o sevdiği topluluk. Yuhibbuhum ve yuhibbuna. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Peki Allah'ın sevdiği topluluk neymiş? Ezilletin alel Müminlere karşı alçakgönüllü, izzetten alel kafirin. kafirlere karşı izzetli. Başka mucahidun fi sebilillah Allah yolunda cihad ederler. Vela yahafuna la'vetaelim. Allah yolunda gayret edip Allah'a kulluk ederken de kınayanın kınamasından korkmazlar. Allah'ın sevgisinin ikinci şartı da cihattır. Bugün güya Allah'ı sevmek ya da Allah'ı sevdirmek ya da Allah'ın aşkıyla fani olmak düşüncesiyle insanları peşlerine takanlara bir bakın. Vallahi en çok terk ettikleri bu iki şeydir. Peygamberin sünnetinde el öptürmek yoktur. Bunlar ayaklarını bile kapat Peygamberin sünnetinden uzaktırlar Cihat mı? Cihat zaten bitmiştir onların Kur'anlarında cihat yoktur Onlar tavutlara her türlü desteği vermekten de Geri durmazlar ama gelin görün ki Allah'ı sevmenin ya da aşk ile Meşk olmanın e, Dile dolanması da onlardan hiç geri Kalmaz ama dediğimiz gibi La ilahe illallah'ın şartlarından bir tanesi Allah'ın Resulüne tabi olmaktır Allah'ın emirlerini Beğenmektir Allah'ın emirlerini öne Geçirmektir zira Allah'ın emirlerini Kerih görmek ise Muhammed suresi 8 ve 9 Ayette Allahu Teala Bildiriyor her kim ki Allahu Teala'nın ayetlerini kerih görürse Allahu Teala ona lanet etmiştir. Allahu Teala onu ona gazap etmiştir ve onu azap beklemektedir. La ilahe illallah'ın şartlarından bir diğeri. Razı olmak. Yani rıza ve tam bir teslimiyet göstermek. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Fe la rabbike. Hayır, kesinlikle hayır. Senin Rabbine andolsun ki. Allahu Teala kendi zatına yemin ediyor. Onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda Senin hakemliğine Senin hükmüne Başvurmadıkça Sana gelmedikçe Sonra da vereceğin karara Gönüllerinde hiçbir burukluk Duymaksızın Kesin bir teslimiyetle uymadıkça iman etmiş Yani mümin olmuş olamazlar Şu ayetteki açık ve netliğe bakın Adam la ilahe illallah diyor Allah'ın hükmünü beğenmiyor Halbuki ki bu ayette Allahu Teala bakın ne buyuruyor? Felevara rabbike la yu'minun onlar iman etmiş olmazlar hatta ta ki yuhakkimuke fi ma aralarında çıkan hususlarda sana gelecekler seni hakem bilecekler ve sen de onlara Allah'ın bildirdiği hükmü uygulayacaksın. İman etmek için bu yeterli miymiş? Hayır bu da yetmezmiş. Neymiş peki? Bakın Rabbimiz ne diyor? Summe le yecidu fi anfusihim haraca. Sonra içlerinde hiçbir burukluk hissetmeyecekler. İçleri cız yetmeyecek. Allah böyle dediyse böyledir. Ve mu teslima ve tam bir teslimiyete teslim olacaklar ancak o zaman iman etmiş olurlar diyor Allahu Teala. Bugün adam Allah'ın hükmünü beğenmiyor. Allah'ın hükmünü içine yediremiyor. Allah'ın hükmüne karşı mücadele ediyor. Allah'ın hükmünden uzak onu kabul etmiyor ama la ilahe illallah diyor ya cennete girecekmiş bu la ilahe illallah bu demektir zaten işte la ilahe illallah'ın şartı Allah'ın hükmünden razı olmak ve tam bir teslimiyet göstermektir ve bu ayette açıktır Bu ayetlerle La ilahe illallah diyen kimsenin tam bir teslimiyet göstermesi gerektiği Ve aksini yapan kimsenin ise istediği kadar diliyle La ilahe illallah desin Kendisine fayda vermeyeceği açıktır Aksine muhalefet edenlerin Küfre düşeceği belirtilir Bakın Rabbimiz ne buyuruyor Nur suresi 63. ayetinde Onun yani nebinin yani peygamberin emrini çiğneyenler onun emrine muhalefet edenler onun gösterdiği yoldan başka bir yol edinenler ya başlarına bir bela gelmesinden ya da acıklı bir azaba çarpılmaktan korkmalıdırlar. Bakın görüyorsunuz la ilahe illallah'ın şartı yine burada ne? Peygambere tabi olmak, peygamberin yolunu yol bilmek, onun sünnetinden, onun yolundan, onun yaşantısından yüz çevirmemek. Kim ki bunu yaparsa acıklı bir azaba düşecek olan kimse olmuş olur, kafir olmuş olur. İstediği kadar la ilahe illallah desin. Bir kimse Resul'ün yolunu beğenmediği, şeriatı istemeyenler gibi ve hatta yol edinmediği müddetçe la ilahe illallah demesi hiçbir şey değiştirmez. Evet la ilahe illallahın şartlarından başka bir tanesine geçiyoruz. O da amel etmek ve gerektirdiklerini yerine getirmek. Gereğince amel etmek ve şirkten uzaklaşıp tevhid ikame etmek şarttır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Beyyine suresi 5. ayetinde "Oysa onlar doğruya yönelerek dini yalnız Allah'a has kılarak yani yaşam biçimini ki din yaşam biçimi demektir. Hayat tarzı demektir." Yaşantılarını ve hayat şekillerini sadece Allah'a has kılmakla ve ona kulluk etmek, ona boyun eğmek, namaz kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dost doğru olan din de işte budur diyor Rabbimiz. Onlar Allah'a has kılarak, doğruya yönelerek, hayatı Allah'ın eline vererek, ona kulluk ederek namaz ve zekatı ifa etmekle emrolunmuşlardı ki Dost doğru din işte budur diyor Allah Celle Celaluhu Dolayısıyla bunun dışındaki bir din anlayışı Yanlıştır Kişinin kendisini kandırmasından Başka bir şey yapmaz Bu istediği kadar kendisini avutsun Zira Rabbimiz ne diyor Ve minennâsi ve âhir İnsanlardan Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyenler var ama ama onlar mümin değiller ki ama onlar Müslüman değiller ki yukad'un Allah'ı ve inananları onlar Allah'ı ve iman edenleri kandırmaya çalışırlar halbuki onlar ve ma yakta'un illa onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar fakat bunun da farkında değiller dediği gibi Evet bir insan tevhid ile amel etmeyip de kelime-i tevhidi dile getirmekle yetinecek olursa Yaratılışın gayesini iptal etmiş ve Allah'ın takdirine de sırt dönmüş olur. Zira Rabbimiz ne buyuruyor? O makhalaqtul cinn vel inse illalliyabudun zariyat suresi 56. ayette ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk, bana itaat, bana ibadet etsinler diye yarattım. Ve yine Rabbimiz ne buyuruyor? senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere benden başka ilah yoktur sırf bana kulluk ediniz edeceksiniz diye vahyettik Enbiya suresi 25. ayette yani insanın yaratılış gayesi bu hemen aşağıya almış olduğumuz cümle niçin yaratıldın sorusuna cevap vermekten aciz olan Hatta bazılarına niye yaratıldın dediğini zaman cevap veremiyor veya Allah'a kulluk etmek için cevabını verse bile birileri çıkıyor da Allah'a kulluk etmek için yaratıldık diyor. Bu cevabı verse bile Allah'ın indirdiği ve kendisine ilettiği öğretilerini yani vahyini dikkate almadan veya kulak ardı ederek tam aksine bir yolda yol alan ve bir de kalkıp Nasıl olsa la ilahe illallah dedik Cennete de gireriz ya diyerek Allah'ı ve Rasulunu kandırırcasına Allah'a isyanda devamlılığı Meşrulaştıran kimsenin Nasıl kendini kandırdığını Ve hatta kulluktan uzaklaşmaya Bu kelimeyi nasıl da Köprü kıldığını görürsünüz İş bu kadar ki felakete gelmiş Yani Allah'a kulluk etmenin bir bilinç altında yerleşmesini gerektiren La ilahe illallah sözü Bugün dediğimiz gibi adeta perde olarak kullanılıyor Adam bunu söyleyip de Ya ben la ilahe illallah diyorum Bu ne biçim la ilahe illallah demektir diyerek Allah'a kulluk edeceği yerde Haramlar işliyor ya Günahlara dalmış ya şirkete düşmüş Hatta kalkıp ya la ilahe illallah Diyoruz ya hapıda yutmayız diye Bu la ilahe illallahla küfürdeki yaşantısını isyandaki yaşantısını Adam meşru görüyor Halbuki Allahu Teala müminlere öyle mi diyordu Hucurat suresinde ne diyordu Ve'lemu enne fikum <Sessizlik> rasulallah Bilin ki Allah'ın rasulü sizin içinizdedir Le'v yutî'ukum fî kesîrim Minelli emri le'anittum Eğer peygamber birçok işte size Tabi olacak olursa siz şaşırırsınız, çıkmaza düşersiniz. Velakinnallaha habbabe ileykumul iman. Fakat Allah size ey müminler ne yaptı? İmanı sevdirdi. Ve zeyyanehu fi ve imanı sizin kalbinizde Allah süsleyi verdi. Başka ve kerra kufra. Allah size küfrü kerih gösterdi, pis gösterdi. Küfürden mideniz bulanır oldu. Vel fusuka fasıklığı günahı size böyle gösterdi ve isyan isyanı da size Allah kerih gösterdi. İşte bunlar rüşte erenlerdir dediği halde müminler öyle olması gerektiği halde dediğimiz gibi bugün adam kalkıyor sanki boşu boşuna yaratılmış gibi, sanki günahları işlemiş olmak için, kafasına göre yarat, yaşamış olmak için yaratılmış gibi kalkıp da bir de ya la ilahe illallah diyoruz ya deyip bu sözü Allah'a kulluğun başlangıcı olacak yerde günahın bir perdesi olarak kılması değil bu kişiyi kurtarması Vallahi daha da çok Allah ve Resulü'nü kandırırcasına bir amel işlediği için sorumluluk altına sokar. Zira senin yaratılışındaki gayetin Allah'a bir kere kulluk etmek La ilahe illallah deyip de kurtulmak yetmiş olsaydı Allahu Teala'nın bunca hükmü indirmiş olması Söz konusu olmazdı La ilahe illallah deyip de yetmiş olsaydı La ilahe illallah dedikleri Namaz kıldıkları Allah'ın emirlerine uydukları halde Sırf hicret etmedikleri için Hicret etmedikleri için ve Mekke müşrikleriyle beraber Bedir'e katılmak zorunda kalan kimseler için Allahu Teala ve melekûn fil münafıkîn fı'atayn münafıklar hakkında size ne oluyor ki iki grup oluyorsunuz diye onları münafıklık ve küfürle suçlamazdı. Ve yine melekler onların sırtlarına vurduğu zaman onlar ya biz zayıflardık Mekke'den çıkama yani Mekke'de biz e, mazlumduk yani la ilahe illallah diyordu bunlar namazda kılıyordular Allah'ın emirlerine uyuyordular ama icret etmemiştiler melekler diyor onların sırtlarına vurdukları zaman canlarını alırken onlar derler ki biz Mekke'deyken mazlumduk gücümüz yoktu meleklere de derler ki yeryüzü geniş değil miydi peki niçin o zaman onlara bu hüküm verildi ya da la ilahe illallah dedikleri savaşa hatta çıktıkları cihad ettikleri bütün bunlara rağmen Kalkıp da sırf sadece tebuk seferinden dönerken oradaki sahabe için biz bunlar kadar karnımlarına düşkün bunlar kadar korkak toplum görmedik diyerek Allah yolunda cihad eden Peygamber ve sahabesini sadece küçük gören bu ifadelerinden dolayı Allahu Teala o topluma kat bade iman Siz Allah ve ayetleriyle mi dala geçiyorsunuz? Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz demezdi. Demek ki la ilahe illallah'ın şartları da bunlar var. La ilahe illallah'ı bozan unsurlar da var ki tabii ki bu şu anki dersimizin değil. Belki başka bir zaman işlenebilecek bir husus. La ilahe illallah'ı ortadan kaldıran hususlar. Ama burada dediğimiz gibi yaratılışın gayesi budur ve la ilahe illallah'ı onu yapmak demektir. Medine'de yaşayan o yüzden bir bakın Medine'de yaşayan ve İslam toplumunun oluşumunu yani sahabeyi ve peygamber aleyhissalatü vesselamın geleceğini engellemek isteyen fitneci münafıklar bile o zamanda yani o Medine'de peygamber döneminde o sahabenin döneminde Müslüman gözükebilmek için en azından bakın en azından. Beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak, cihada çıkmak, zekat vermek ve hacca gitmek ve dışa dönük uygulamalar sergilemek gerektiğini bilmiş ve o şekilde de amel etmişlerdir. Yani o günün münafıkları bunları yapınca ancak Müslüman gözükebileceklerini bilmişler. Namaz kılmayanın sahabe tarafından Müslüman gözükmeyeceğini bilmişler. Cihada çıkmadıkları zaman sahabenin ve peygamberin onlara münafık olarak bakacağını bilmişler. O yüzden dışa yönük olarak bütün bunları yapmışlardı. Bugünün ben Müslüman Müslümanım deyip de Allah koruşun neredeyse namazını bile kılan insanları götürün Medine'ye o münafıkların yanına koyun tekmeler git şu başından Yani sen benim yanımda dursan benim münafıklığımı hemen anlarlar der o bile beğenmez bugünküleri. Yani bugün namazın olmayan, yani Allah'a isyanı alışkanlık haline getirmiş insanlar ya biz la ilahe illallah diyoruz. Yani o günün münafıkları bile bunu anlamışlar ve en azından namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hacca gidiyorlar, zekat veriyorlar, cihada çıkıyorlar bakın. Müslüman gözükebilmek için. Yoksa bugünün insanların bu durumu gerçekten daha bir felaket. Bugün mürciye fırkasının öğretilerini takip eden ehli sünnet cahili bu şahıslar Velev ki hoca diye isimlenmiş olsunlar Allah'ın ve Resul'ün hükmünü küçük gören Müslümanlara düşmanlık eden Müslümanlara karşı düşmanlarına yardım eden Ve Allah'ın hükmünden başka hükümler koyanları dahi Dikkat edin bunlar apaçık küfürler Onları bile la ilahe illallah diyorlar ya Diyerek Müslüman görme Ve hatta o tağutlara itaat, itaati çağırma şaşkınlığı ve şirki içerisindeler Evet la, vaktimiz daraldığı için Kısadan geçiyor. E, ki anlaşıldı zaten fazla açmaya inşallah gerek yok Bir sonraki şart gereğine uygun bir hayat Üzere olmak ve o şekilde hayatına Son vermek Söyledikten sonra tenakuza düşmemek Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Şöyle buyuruyor Kim la ilahe illallah diyecek Ve bu söz üzerine ölecek Olursa cennete girer La ilahe illallah diyen kimse onu muhafaza etmeli. İman etmenin kolay ama mümin kalmanın zor olduğunu bilmeli ve şirket düşmemek için gayret göstermelidir. Kelime-i tevhid ile getirdikten sonra onu ortadan kaldıran hasletleri işleyen veya şirket düşen kimse şayet o hal üzere ölecek olursa, cennete giremez ve amelleri de batıl olmuştur. Zira Allah-u Teala bir ayetinde şöyle buyuruyor İçinizden, dininden dönüp kafir olarak ölen olursa bunların işleri dünya yani amelleri dünya ve ahirette boşa gitmiş olur İşte cehennemlikler onlardır onlar orada temellidirler ve yine başka bir ayette Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor ki bu Bakara 217 idi bu ise yüzlümer 65 Ey Muhammed sana ve senden önceki peygamberlere biz kesinlikle şöyle vahyettik Onlara şöyle vahyedildi Ant olsun eğer Allah'a ortak koşarsan amellerin boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun Bugünün insanların bildiği de bu Yani La ilahe illallah dedi ya Sanki kalbinin bir tarafına yerleştirdi demirle böyle sağladı Demirle her tarafı koruma altı Hiç ölene kadar çıkmaz bundan Çünkü La İlahe İllallah'ı bozan şeyleri de bilmiyor Allah'ın ayetleri dala geçmekle la ile illallah'ı bozar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı küçümsemek Allah'ın ayetlerini bozar. Bakın Hucurat Suresi'nde Allahu Teala ne diyor? Ya eyühellezine la nabiyyi la lehu bil Ey iman edenler, sakın peygamberin sesinin üzerine sesinizi çıkarmayın. Sizden her kim bunu yaparsa entahbata a'malukum. Ameliniz boşa gider. Fakat siz bilmezsiniz Bakın bütün amelleri silip süpürüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Sesi yükseltmiş olmak bile Kaldı ki bugün peygamberi beğenmemek Peygamberin hükmünü beğenmemek Peygamberin sünnetini küçük görmek Allah'ın ayetlerini içerisine yedirmemek Bunlar apaçık küfürdür Ama bütün bunlara rağmen Adam la ilahe illallah demiş ya o Zannediyor ki öyle ölecek Hayır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Bukhari'nin rivayetidir Allahu Teala bizleri emin eylesin Kişi vardır ki cennetlik amel işler ama ömrünün sonlarında kendisini cehenneme götürecek bir amel işlerde de kaybedenlerden olur ve cehenneme gider. Kişi de var ki cehennem e, amellerini işler, cehenneme bir arşın kala cennetliklerin amellerinden işler ve Rabbi ondan razı olur ve o da cennete girer. Dolayısıyla iman etmek kolay ama iman eden olarak kalmış olmak zordur. Onu muhafaza etmeli ve şirkten uzak durmalıdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi Nice bazı sözler var ki kişi farkında olmadan ağzından çıkarır da Allahu Teala'nın gazabını celbeder. Yine öyle sözler vardır ki kişi farkında olmadan onu yapar da o söz Rabbini razı etmiştir ve Rabbi o sözünden dolayı, hoşnutluğundan dolayı onun geçmiş günahlarını ne yapmıştır, affetmiştir. İşte insanlık diyoruz bu kelimeyi günahlarının perdesi kılma, isyanını bırakıp Allah'a kulluk etme yani insanlar bu kelimeyi günahlarına perde kılıyorlar ki bu da başka bir günah. Yani la ilahe illallah onlara fayda vermesi şöyle dursun bambaşka bir sorumluluk altına, günah altına giriyorlar. Çünkü Allah'a karşı isyanlarına bunu bir perde kılıyorlar. İnsanlar bunu bırakıp Allah'a kulluk etme ve itaat etmenin ilk ve başlangıç şartı yani ilk ve bismillah şartı olarak la ilahe illallah'ı görmedikçe iflah olamaz ve kendisini aldatmaktan öteye geçemez Allah Celle Celaluhu bizleri koruduğu kullarından kılsın. Allahu Teala bizleri şirkten uzak ve muhafaza eylesin. Allahu Teala bizleri İbrahim Suresi 27. ayetinde geçtiği gibi la ilahe illallah sözü ile sabitlenen ve Rabbinin de kendisini hem dünyada hem de ahirette sabit kılmış olduğu kullarından kılsın. Allahu Teala sizlerden razı olsun ve ahiru davana enel rabbil alemin Sözlerimizin, gayretlerimizin, konuşmalarımızın Tek bir amacı vardır ki o da alemlerin Rabbine hamdın, yüceliğin, büyüklüğün, emrin yasak koymanın tek olarak ona has olmasıdır. Bütün işlerin ona tevdi edilmesidir.